zaman içinde yedi kat dağın ardında ormanın kenarında yedi çocuklu bir oduncu ile karısı yaşarmış. Çocukların yedisi de oğlanmış. Ama daha hiçbiri çalışacak yaşa gelmediğinden... ...oduncu ormanda kestiği kuru ağaçları satarak kazandığı parayla karınlarını doyuramıyormuş. Yoksulluk bellerini büküyor, avurtlarını çökertiyormuş. Oduncu ile karısı çocuklarına baktıkça... Üzüğüm üzüm üzülüyormuş Ama onları en çok üzen yedinci çocuklarıymış Çünkü içlerinde en cılız ve en ufak olan oymuş Zaten doğduğunda boyu sadece parmak kadarmış Bunun içinde adını parmak çocuk koymuşlar Parmak çocuk beş yaşına geldiğinde boyu sadece bir karışmış Parmak çocuğun beş yaşını doldurduğu yıl Bütün ülkede kuraklık ve kıtlık olmuş Tarlalarda ekinler Bahçelerde meyve ağaçları kurumuş Zaten yoksul olan oduncu ailesi Artık bir lokma bile yiyecek bulamıyormuş Avurtları iyice çökmüş Derileri kemiklerine yapışmış Oduncu ile karısı çocukların durumuna çok üzülüyorlarmış Karısı taş kaynatıp Çorbadır diye içirmeyi bile denemiş. Sonunda bir gece çocuklar yattıktan sonra kocasına dönüp, Onların gözümün önünde erimelerine gönlüm dayanmıyor demiş. Kocası cevap vermiş, benim de. En iyisi biz onları ormana bırakalım. Onlara can veren Allah, belki kısmetlerine de verir. Karısı önce direnmiş, sonra da çocukların şansı gerçekten açılır diye kocasının teklifini kabul etmiş. Etmiş ama... çocuklarından ayrılacağı için de... yüreği parça parçaymış. Karı koca bunları konuşurken... henüz uykuya dalmamış olan parmak çocuk... ertesi gün ormana bırakılacaklarını duymuş. Ve annesiyle babası uyur uyumaz... yavaşça kapıyı açıp çıkmış. Usul usul dere kıyısına kadar gitmiş... ve... Mini mini ceplerini beyaz çakıl taşlarıyla doldurup eve dönmüş. Ertesi sabah güneş doğar doğmaz, oduncu, karısı ve çocukları ormana yollanmışlar. O ağaç kuru, bu ağaç yaş diye diye oduncu ormanın derinliklerine kadar ilerlemiş ve ağaçların sıklaştığı yerdeki dalları kesmeye başlamış. Çocuklardan da dalları toplamalarını istemiş. Onlar dallarla uğraşa dursunlar, oduncuyla karısı oradan uzaklaşıp evlerine dönmüşler. Çocuklar anne ve babalarını yanlarında olmadığını fark edince, eyvah kaybolduk diye ağlamaya başlamışlar. Parmak çocuk birkaç dakika abilerinin ağlamasına izin verdikten sonra üzülmeyin demiş benim ceplerimde çakıl taşı vardı gelirken hepsini bir bir yola serptim. Şimdi onları izleyerek dönüş yolumuzu bulabiliriz ve çocuklar beyaz çakıl taşlarını izleyerek evin yolunu bulmuşlar. Çocuklarından önce evlerine dönen karı koca bir de bakmışlar. Onlara borcu olan bir çiftçi borcunu ödemeye gelmiş. Parayı alır almaz oduncunun karısı köydeki kasaba koşmuş. Hem midelerini hem de gözlerini doyuracak kadar çok et ve ekmek alıp gelmiş. Hem Hemen pişirmiş, sofrayı hazırlamış ve birden aklına çocukları gelip ağlamaya başlamış. Ah ne büyük hata ettik de çocuklarımızı orada ormanda bıraktık. ''Keşke burada olup bu etten yeselerdi. Şimdi bazımdan nasıl geçecek?'' demiş. Ama çocuklar tam bu sırada eve dönmemişler mi? ''Anneciğim ağlama'' diye hep birden bağırmışlar. Anneleri sevinçten çılgına dönmüş, hepsine ayrı ayrı sarılmış, parmak çocuğunu da avucuna alıp öpmüş. Sonra hep beraber sofraya oturup büyük bir iştahla yemeklerini yemişler. Çocuklarının karnının doyduğunu gören oduncu ile karısı mutluluktan uçuyorlarmış. Oduncu ile karısının mutluluğu Çok uzun sürmemiş Paralar bitince Gene aç kalmışlar Gene benizleri solmuş Avurtları çökmüş Sonunda istemeye istemeye çocukları gene Şansları açılır diye Ormana bırakmaya karar vermişler Ve belki de açlıktan Uyuyamayan parmak çocuk Konuşmaları duymuş Anne ve babası yatıp uyduktan sonra da Kapıyı açıp gene çakıl taşı Toplamak istemiş ne var ki o gece babaları kapıyı kilitlemiş. Eh tabii bir karış boyuyla parmak çocuk kilide ulaşamamış. O zaman hemen başka bir çare düşünmüş. Ekmek kutusunun dibindeki kırıntıların hepsini toplayıp cebine doldurmuş ve içi rahatlamış olarak yatıp uyumuş. Çocuklar, tahmin ettiğiniz gibi ertesi sabah oduncu ve karısı çocuklarla ormana gidip onları ağaçların en sık olduğu yerde bırakıp geri dönmüşler. Ve gene tahmin ettiğiniz gibi çocuklar yalnız olduklarını anlayınca ağlamaya başlamışlar. Bilmem söylememe gerek var mı? Parmak çocuk tabii gene hepsini susturup, üzülmeyin gelirken yolda ekmek kırıntılarını serptim, onları izleyerek evimizin yolunu buluruz demiş. Demiş ama kuşlar o kırıntıları çoktan yiyip bitirmiş. Bunu gören çocuklar tekrar ağlamaya koyulmuşlar. Parmak çocuk kolay kolay pes etmediğinden yanındaki ağaca tırmanıp çevresini tanımaya çalışmış. O kocaman çam ağacının en üst alından bakarken de bacasından dumanlar çıkan bir ev görmüş. Hemen inmiş, gördüklerini abilerine anlatmış ve hepsi birden o eve gidip geceyi orada geçirmeye karar vermişler. Açlık ve yorgunluktan dizleri titreyen yedi kardeş, gün batarken eve varmışlar. Kapıyı çalmışlar, biraz sonra elinde lambasıyla bir kadın gelip kapıyı açmış. Lamba'nın ışığında hepsini tek tek inceledikten sonra ne istediklerini sormuş. Parmak çocuk ormanda kaybolduklarını anlatıp bir lokma yiyecekle bir gecelik yatak istiyoruz demiş. Kadın üzüntüyle başını sallamış. Ah yavrularım yanlış yere geldiniz. Burada insan yiyen bir dev yaşar demiş. Bu kez çocuklar hep birazdan olsun. En kötü kalpli değil bile ormandaki vahşi hayvanlardan daha iyidir. Ne olur bizi içeri alın diye yalvarıp ağlaşmaya başlamışlar. Kadıncağız dayanamamış, kapıyı açıp çocukları içeri almış. İçeride bir sofra kuruluymuş. Üstünde testilerle şaraplar, tepsilerle kuzu çevirmeler. Çocuklar daha ateşin yanında ısınmadan... Kapı tak tak tak diye vurulmuş. Devin geldiğini anlayan kadıncağız... ...hemen çocukları yatağın altına saklayıp... ...kapıyı açmış. Bir dudağa yerde... ...bir dudağa gökte olan dev... ...homurdanarak girmiş... ...ve ellerini bile yıkamadan sofraya oturup... ...yemek yemeye başlamış. Başlamış ya... ...bir yandan da sağa sola bakınıyormuş. Sonunda... ''Burnuma insan eti kokuyor.'' demiş. Kadın gülümsemeye çalışarak ''Herhalde yediğiniz kuzu size öyle geliyor.'' dediyse de inandıramamış. Dev ''Ben yanılmam. Burnuma insan eti kokuyor.'' diye ısrar etmiş. Ve yemeğini bırakıp her tarafı aramaya başlamış. Önce mutfak sonra dolaplar derken yatağın altında yedi kardeşi buluvermiş. Çocuklar korkudan titreyerek ortaya çıkmışlar ve kendilerine dokunmaması için deve yalvarıp yakarmaya başlamışlar. Kadın da bu yalvarmalara katılmış. Dev hepsine şöyle bir bakmış, sonra parmak çocuğu parmağının ucuyla kaldırmış. Sizi yemek isterdim ama öyle suskasınız ki dişimin kovuğuna kaçarsınız. Hele bu çocuk kulçuk gibi boğazıma batar demiş. Sonra kadına dönmüş. ''Bunları kilere götür ve besle. İyi besle ki çabuk şişmanlasınlar. Ben de onlarla karnımı doyurayım.'' demiş. Kadın çocukları önüne katıp kilere götürmüş. Ama yorgunluktan ve korkudan hiçbiri yemek yiyememiş. Sırtlarını yiyecek çuvallarına dayayıp uyuyakalmışlar. Gece herkes uyurken ve dev horul horul horlarken parmak çocuk uyanmış. Yavaşça abilerini de uyandırmış ve ses çıkartmadan kapıyı açıp oradan kaçmışlar. Sabah olunca çocukların kaçtığını anlayan dev çok öfkelenmiş. Hemen ayağına sihirli çizmelerini giyip onları aramaya koyulmuş. Bu sihirli çizmeler giyenin ayağına göre büyür ya da küçülür ve bir adımda yedi fersah yol alırmış. Çocuklar güneşin doğduğu tarafa göre evlerinin yerini tahmin ederek ormanda yürürken devin adım seslerini duymuşlar. Bir de arkalarına bakmışlar ki ne görsünler. Dev bir adımda bir tepe aşarak onlara doğru geliyor. Hemen kayaların arasında bir kovuk bulup saklanmışlar. Çocukları gözden kaybeden dev ne yapacağını bilememiş. Düşünmek için yere oturmuş, oturur oturmaz da yolun verdiği yorgunlukla uyumaya başlamış. Parmak çocuk abilerine kovuktan kaçıp evlerine gitmelerini söylemiş. Altı kardeş hemen yola çıkmışlar. Aslında kendi evlerinin birkaç yüz metre kadar yakınındaymışlar. Onlar gide dursun, parmak çocuk... Derin derin uyuyan devin çizmelerini yavaşça çekip çıkartmış, kendi ayağına geçirmiş ve her adımda yedi fersah yol kat ederek devin evine gelmiş. Kendine kapıyı açan kadına, devin başı dertte, haydutlar yolunu kesti, onu bağladı. Dev de bana çizmelerini verdi ki, gelip evden para alayım, haydutlara vereyim, o da serbest bırakılsın demiş. Bu sözleri duyan kadın, Hemen devin hazinelerinin durduğu odayı açmış. Parmak çocuk içeri girmiş, taşıyabileceği bütün altınları almış ve doğru evinin yolunu tutmuş. Sihirli çizmelerle beş dakika sonra oradaymış zaten. Annesi, babası ve abileri onu büyük bir sevinçle karşılamışlar. Ve ondan sonra hep beraber sağlık ve mutluluk içinde yaşamışlar. Bir daha da hiç aç kalmamışlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.